68. Üçüncü Cilt 39. Mektup. Bu mektup Mevlana Muhammed Sadık Keşmiri'ye yazılmıştır. Tasavvufcuların ilmül yakın bilgisi bilgisiyle, eski Yunan felsefecilerinin ilmül yakin bilgisi arasındaki farkı açıklamaktadır. Allahü Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun. Tasavvufçulara göre ilmü'l yakin demek eserden müessiri yani işi görerek bunu yapanı anlamaktır. Eski Yunan felsefecileri de yani her şeyi akliyle anlayıp beğenmek yolunda olanlar da böyle söylüyorlar. Bu ikisi arasında ne fark vardır? Tasavvufçuların ilmü'l yakinleri niçin keşf ve şuhud ile olmaktadır? Tasavvufçu olmayan din alimlerinin ilm-ül yakinleri ise, niçin felsefecilerin anladığı gibidir? Bunları kısaca bildirelim. Her iki ilm yakinde de, eseri, işi görmek lazımdır. Görünmeyen müessire, eserden yol bulunur. Eserden müessire, insanı götüren yol, bu ikisi arasında olan bağlantıdır. Tasavvufçuların, ilmül yakîninde bu bağlantı da keşf ve şuhûd ile belli olmaktadır. Din alimlerinin ve felsefecilerin ilmül yakîninde ise bu bağlantı akl ile düşünerek, inceleyerek anlaşılmaktadır. Bundan dolayı tasavvufçıların eserden müessiri anlamaları hatsidir, Yani hemen çabuk hasıl olur. Hatta bedîhidir. Yani meydandadır apa çıktır. Ötekilerin eseri görüp müessiri anlayabilmeleri ise düşünmekle incelemekle olur. Görülüyor ki tasavvufçuların ilmül yakini keşfiledir, şuhûdiledir. Ötekilerin ise aklile incelemedikçe hasıl olamaz. Tasavvufçuların ilmül yakinine de istidlal yani düşünmek ve incelemek deniliyor ise de Eserden müessiri anlamaya bu isim verildiği için denilmiştir. Yoksa istidlal olmayıp keşf ve şhutur. Din alimlerinin ilmül yakinleri istidlal iledir. Çok kimse bu ince farkı anlayamamıştır. Bunlardan bazıları tasavvuf büyüklerine Kaddeallahü Teâala İsraömül azıyız, dil uzatmışlardır. Her şeyin doğrusunu bildiren, Yalnız Allahü Teâlâ'dır. Doğru yolda bulunanlara bizden selam olsun. Müslümanım. Gece gündüz taptığım dergah bir. Bir dakika tevhidten ayrılmadım. Allah bir.